Hocam bu Suriye'den mülteci olan gele, gele mülteci olarak Türkiye'ye gelen erkekler savaş suçu işlemişler midir? Yani savaştan kaçma suçu işlemişler midir? Evet. Ve işliyorlar mıdır bu? Burada geçen bir Suriyeli mülteci gelmiş dinayet Camisi'nden yani neyse caminin ismini söyledim ya. Camiden para istemiş hocamız hoca da demiş ki sen siz niye gidip savaşmıyorsunuz? Savaştan kaçıyorsunuz da. Yani bunlar savaştan kaçmış sayılır mı? Hay, hay. Yani mülteci savaştan kaçmış sayılır mı? Yöneltelim inşallah. Şahsınızda bütün gurbetçi kardeşlerimizi selamlıyoruz efendim. Hayırlı akşamlar. Evet değerli hocam güzel ve dikkat çekici bir soruydu. Evet düşünelim ki bir camiye gittiniz bir kadın ve çocuklar orada. Bunlar ne? Suriye'den gelmiş. Dileniyorlar. Şimdi beyefendiye veya başkalarına soralım. Size trilyonlar verecek olsalar bir cami kapısında o soğukta çocuklarınız karın altında tir, tir titrerken para ister misiniz dilenmek ister misiniz? Ve başka bir memlekette. Ve başka bir memlekette böyle bir şey kim ister kim arzu eder? Yani dilenmek hastalığı olan insanlar olabilir o her yerde bunu yapar ama bir insan... Mesela memleketini niye terk etsin? Keyfi olarak memleketin terk edilmesi söz konusu olamaz. Yani hadi bizi e, vatanımızdan kovacak olsalar Allah muhafaza nereye gideceğiz? Değil mi? Yani ya Suriye gideceğiz, ya İran, ya Irak vesaire çevre ülkelere gidilecektir. Şöyle düşününüz, biz gittik, burada belirli bir e, kariyerimiz var. Belirli bir halimiz vardı. Maddi durumumuz öyle veya böyle idare ediyor idik. Fakat hiçbir şeyimiz yok. Göçtük, hicret ettik mecburen. Ortada kaldık, açız. Ne yapılacak? O Müslümanlar diyebilirim ki kardeşim ya ne işiniz vardı? Türkiye'den kaçıp geldiniz. Size destek olmuyoruz demek vicdan noktasında sıkıntılı olduğumuzu gösterir. Ha bu insanlar e, orada kalıp savaşsalardı, buna karar verebilmek için e, Suriye'nin ortamını bilmek lazım. O insanlar niye oradan ayrıldılar? Savaştan mı kaçtılar yoksa e, mecburen oradan ayrılmak, hicret etmek durumunda mı kaldılar? Bunu net bilmedikten sonra karar vermek hoş değil. E, günümüzde maalesef bu mesele siyasi e, tartışma konusu edilmeye başladı. Belirli siyasi kanatı olanların, efendim ne işi var bu Suriyelilerin Türkiye'de, gitsinler kendi yurtlarında <gülüyor> savaşsınlar veyahut başka bir ifade kullandıkları görülüyor. Veyahut başka bir grubunda hayır bunlar bizim emanetimiz, bize hicret etmişler bakacağız deniyor. Yani bu mesele siyasallaştırılacak bir mesele değil, bana düşen. Benim kapıma gelen, muhtaç olduğunu söyleyen, itilip kakılan o insana mutlaka Müslüman olarak öncelikle ve insan olarak kucak kaçmam gerekiyor. Destek olurum veya olmam ama ona şunu diyemem. Ne işim var kardeşim burada? Onun şahsiyetini rencide edemem. Bu noktalarda dikkatli olmak lazım. Yani siyasiler bir şeyler söylüyorlar ama onun etkisinde kalarak... Ee, yani söylediğimiz şeyin idraki içinde olmadan kelam etmeyelim lütfen. Ee, Suriye'de kolay değil. Yani Esad dediğiniz adam, e, erkek olduğu için adam diyorum. E, yaptığı zulüm belli. Onun zihniyetinde olan bir avuç insan ama karşı tarafta ehli sünnet olan hem de e, bir sürü yüzde doksan Müslüman var. Ee, ne kadar zulme uğradıklarını gayet iyi biliyoruz. Irak'ta aynı şey, şekilde, mesela Saddam'ın yaptığı zulümler, eziyetler biliniyor. Ee, şimdi o insanlara e, diyemezsiniz ne işin var kardeşim Türkiye'ye hicret ettin. Yani geçmiş dönemde de o insanlar mesela Irak'tan göçtü, bize geldiler. E, Suriye'de mecbur kalıp göçüp gelen insanlar oluyor. Biz Müslümanlara düşen, e, gerektiğinde bize müracaat eden, aç olduğunu beyan eden bu insanlara ekmeğimizi ikiye bölmek suretiyle mutlaka paylaşmamız gerekiyor. Yani hem insan olmak hem Müslüman olmak açısından bu önem arz ediyor. Ama kaçıp gelmiş. Ama şöyle olmuş. O beni ilgilendirmiyor. Biz işin ensar olma boyutunda Yani biz ensar olacağız. Ben bilemiyorum. Çünkü o insan niye geldi, niye kaçtı? Ve onu irdelemek ee, bir şeyler beyan ederek gerçek dışı beyanda bulunmak benim yetkimde değil. Ben o insanın sözlerine itibar ederim çünkü Müslüman adamdır. Mecbur kalmıştır ve hicret etmiştir. Ve o insana destek olurum. Normalleşme sürecinde de o insanların kendi yurtlarına göçmeleri için de imkan sağlarım. Yani benim yapmam gereken Müslüman olarak budur. Ama devletler nasıl çalışır? Nasıl hizmet ederler? Onlar idarecilerin bileceği meseledir. Nasıl alınacak, Onlar nasıl organize edilecek? Onlara ne tür yardımlar, destekler sağlanır? Bunlar tabii idarenin meselesidir. Ben olaya nasıl bakıyorum? Bir Müslüman. Evet. E, falanca yerden kendisine sığınan Müslümana nasıl davranmalı? Şu ana kadar anlattığım o. Ben e, falancanın... Siyasal düşüncesi filancanın kanaatı ona göre hareket etmem. Benim ölçüm nedir? İslam'dır. İslam peygamberi aleyhisselam e, Mekke'den göçen o insanları ne yapmıştır Medine'de? Hı hı. Kardeş ilan etmiş değil mi? O, o ensar demiş mi ki e kardeşim biz bu malı kazanana kadar anamızı alat. Siz nereden geldiniz? Niye başımıza bela oldunuz mu demişler? Malının yarısını hemen... O kardeşini vermiş. Fakat o insanlar da e, ensar kardeşlerine yük olmamak için ellerinden gelen her şeyi yapmışlar. Bizim ölçümüz Allah Resulü'nün emri, İslam peygamberinin uygulamasıdır. Bu noktada kimseyi rencide etmeyelim. Kimsenin aleyhine konuşmamaya çalışalım. Müslüman olarak ve insan olarak ne yapmamız gerekiyorsa... Elimizden geldiği kadar destek olalım. Destek olmadık veya olamadık. Bari aleyhinde konuşmayalım da insanlar rencide olmasın. İnşallah. Var.